Avrupa Birliği'nin aday ülkeler arasındaki örnek öğrencisi, yabancı yatırımcıların hedef ülkesi, NATO üyesi ve birlik üyesi ülkelerin en çok desteklediği aday Macaristan. Bunların hepsi kulağa güzel geliyor ancak Kopenhag'da bu ay içinde yapılacak Avrupa Birliği zirvesinde üyeliği kesinleşecek olan Macaristan'da her şey elbette toz pembe değil. Ülkede yapılması gereken reformlar hala tam olarak gerçekleştirilebilmiş değil. Bir başka önemli sorun da ülkede bulunan 13 azınlık grubunun entegrasyonu. Hükümet ve Avrupa Birliği açısından en büyük sıkıntıyı yaratan grup ise Çingeneler. Ama önce Macaristan'ın Avrupa Birliği adaylık sürecinde neler yaşandı, nasıl güçlüklerle karşılaşıldı bunları aktaralım. Tuna Nehri ile ikiye bölünen Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin Buda yakasında, tüm şehre hakim Budapeşte Kalesi'nin gölgesinde mutlak sıfır adı verilen bir nokta var. Tam bu noktayı işaret eden küçük heykel, seyahat edeceğiniz noktaya mesafeyi ölçmek için başlangıç noktası olarak kabul ediliyor. İşte tam buradan Avrupa Birliği'nin başkenti Brüksel'e olan mesafeyi, konuştuğum hiçbir Macar söyleyemedi. Avrupa Birliği'ne üyelik yolunda tüm engelleri kat etmiş gibi görünen Macaristan'dan Brüksel'e olan mesafe, siyasi ve ekonomik anlamda önümüzdeki günlerde sıfıra inecek. Savaşlar, işgaller, farklı imparatorluklar ve çeşitli yönetimlerin ardından Macaristan, Kopenhag zirvesiyle Avrupa Birliği ailesinin yeni çocuklarından birisi olarak yeniden dünyaya gelecek. Hükümet ve Macaristan'ın Avrupa Birliği ile ilişkilerinden sorumlu yetkililerin açıklamalarına geçmeden önce başkent Budapeşte sokaklarında karşılaştığımız farklı yaş ve sosyoekonomik gruplardan gelen Macar vatandaşlarının düşüncelerine kulak verelim. İş imkanlarının genişleyecek olması nedeniyle Macar halkı için iyi bir gelişme olacak diye düşünüyorum. Avrupa Birliği'ne girişimiz sadece bizim için değil, birlik için de iyi olacak. Bizim öğrencilerimiz eğitim için diğer ülkelere gidebilecek. Diğer ülkelerin öğrencileri de Macaristan'a gelebilecekler. Eğitime daha fazla para ayrılması da mümkün olacak. Üyelik böyle bir rahatlık getirecek. Avrupa Birliği'nin bizim için daha iyi bir şans olacağını düşünüyorum. Üyelik tarihinin belli olmasıyla birlikte farklı ülkelerde daha iyi iş imkanları bulabileceğimi düşünüyorum. Ben bir destinatör olacağım ve Macaristan'da bu konuda iş bulma şansım pek yok. Bu nedenle diğer ülkelerdeki iş olanaklarının benim için iyi olacağını düşünüyorum. <gülüyor> Macaristan'ın Avrupa Birliği'ne girmesi önemli bir girişim. Ancak başarılı olacağını düşünmüyorum. Çünkü biz diğer ülkelerden daha geri kalmış durumdayız. Bu farkın kapanması ise çok kolay değil. Yine de Avrupa Birliği'ne girmekle ücretlerin artacağını düşünüyorum. İlk bakışta Macarlar Avrupa Birliği'ni ekonomik bir destek olarak görüyor. Ekonominin iyileşeceği, iş olanaklarının artacağı ve daha iyi bir yaşama umudu var herkeste. Ancak Avrupa Birliği'nin getireceği düşünülen bu rahat yaşama ulaşmak için engelli uzun bir yoldan geçmek durumunda Macaristan, tüm diğer aday ülkeler gibi. Üyelik için gerekli kriterlerin bir bölümü yerine getirilmiş olsa da hala yapılması gereken reformlar, düzenlemeler var. Bir kez daha Budapeşte sokaklarındayız. Macaristan bence Avrupa Birliği'ne girmeye hazır. Elbette bazı eksiklikler var ancak bunlar da zaman içinde halledilebilecek sorunlar. Özellikle hukuk sisteminde Avrupa Birliği'ne uyum çalışmalarının tamamlanması gerekiyor. Tarım konusunda devletin çaba göstermesi gerekiyor. Diğer ülkelerle aradaki farkı kapatmak için farklı mekanizmalar geliştirilmesi gerekiyor. İnsan hakları ve azınlıklar konusunda bazı sıkıntılar olduğu doğru ancak bunların biraz abartıldığına inanıyorum. Macaristan sokaklarındaki görünüm bu. Peki ülkenin yazarları, siyasetçileri neler diyor? Ülkenin önde gelen siyasi dergilerinden HVG'nin editörlerinden Palretti, Avrupa Birliği'nin genişleme felsefesinin arkasında tarihi nedenlerin yattığını, şu anda Birliğe aday ülkelerin hemen hepsinin zaten Avrupalı olduğunu belirtiyor. Avrupa Birliği'nin genişlemesini tarihsel açıdan değerlendirdiğimizde Avrupa'yı sadece ortak pazarla ve bunun kurucusu ülkelerle sınırlamamız mümkün değil. Avrupa hem coğrafi olarak hem de siyasi olarak bundan çok daha büyük bir anlam taşıyor. Bu nedenle ben Avrupa Birliği'ne aday olan ülkelerin zaten bu Avrupa'nın parçası olduklarını düşünüyorum. Bu nedenle Avrupa Birliği'nin yeni üyelerle genişlemesini sadece tarihsel bir adalet olarak görüyorum. Ancak bugünkü Avrupa Birliği'nin genişleme fikrinin arkasında elbette tarihsel hesaplaşmaların dışında ekonomik ve daha önemlisi siyasi gerekçeler var. Bir kez daha pal Reti. Sure, I, I think that that that's much more. Elbette birliğin şimdi ulaştığı seviye ekonomik bir birliktelikten çok siyasi Macaristan ve diğer tüm aday ülkeler de bunun farkında Amaç zaten ortak evrensel değerleri paylaşan ülkelerden oluşan bir birliğin parçası olmak Peki bu birliğin parçası olarak yerine getirilmesi istenen kriterler Birliğin ilk günleriyle karşılaştırıldığında çifte standart olarak görülüyor mu Macaristan'da? İlk bakışta bunun çifte standart olduğu söylenebilir. Yerine getirilmesi istenen şartlar Danimarka ya da İngiltere'nin üye olduğu yıllarda istenenlerden çok daha fazla. Ancak Avrupa Birliği'nin bu talepleri belli bir standardı sağlamak için gerekli. Belki doğru olan bunun anlaşılabilir bir çifte standart olduğunu söylemek olacaktır. Macaristan hükümeti elbette Avrupa Birliği'ne girme aşamasında hazırlıklarına olabildiğince tamamlamaya çalışmış. Aksaklıklar olduğunu kabul etseler de bunların zaman içinde halledilebileceği görüşü hakim. Ancak hükümetin başındaki sorunlar elbette sadece uyum yasaları ve gerekli reformların yapılmasıyla sınırlı değil. İç politikada da hükümet yetkililerini sıkıntıya sokan gelişmeler var. Geçen dönem parlamentoda olan ancak son seçimlerde milletvekili çıkarmayı başaramayan Sağcı Miep'in genel başkan yardımcısı Feniveşi Zoltan yaptığımız söyleşide Macaristan'da Avrupa Birliği'ne karşı siyaset yürütmelerinin sebeplerini anlattı. Macarca'dan Türkçe'ye tercümelerde gazeteci Tarık Demirkan yardımcı oldu. Ez így nem egészen pontos, hogy szemben áll. A jelenlegi körülmények közötti csatlakozást nem helyeseljük. Karşı çıkmak tam doğru bir tanımlama değil, biz tam karşı değil, ama şu dönem ve şu koşullar altında bir birliğe karşıyız. İki önemli kriterimiz var bizim birisi ekonomik, diğeri de ulusal güvenlik meselesi. Bu iki konu önemli. Ekonomik olarak Macaristan henüz Avrupa Birliği için, Avrupa Birliği üyelik için uygun bir noktaya gelmedi diye düşünüyoruz. Macar ekonomik hayatında var olan birimler, girişimciler, Yatırımcılar bizce Avrupa'daki diğer ülkelerin yatırımcılara ve girişimine rekabet edebilecek düzeyde değiller. Bu nedenle ciddi kayıplara uğrayacağını düşünüyoruz Macaristan. Nem tanıyorum ismerik a magyar történelmet, de nagyon hosszú ideig elvesítettik a suverenitásunkat. Hát ebben Törökök is valamikor vele yahtsattak ugya korabban. Macaristan tarihi boyunca bağımsızlığını ve kendi topraklar üzerinden denetimini birçok defa kaybetti. De Türklerle de oldu de, böyle bir dönem. Biz yaşadık böyle bir dönemi. Daha sonra da en önemlisi şimdi Rusların ülkemizden çıkartıyoruz ancak 10 yıl önceydi. Yani 10 yıl önce tam bağımsızlığa kavuştu Macaristan. Bu nedenle biz bir Avrupa Birliği konusunda tam üyeliğin aslında Macaristan'ın kendi toprakları üzerindeki egemenliğinden biraz belli ölçüde i̇şte feragat etmesi anlamına geleceğini de düşünüyoruz. Avrupa Birliği aslında daha önce oluştuğu dönemdeki modelden uzaklaştı. Çünkü o dönemde eşit ülkelerin birlikteliği izlenimi veriyordu. Şimdi ise Avrupa Birleşik Devletleri gibi bir e, oluşum çıkıyor ortaya. Bunun merkezde Brüksel olacak ve Brüksel kararlar alacak, diğerleri uygulayacak. Bu nedenle biz e, bunun çok doğru olmadığını düşünüyoruz. Ancak eşit ülkelerin eşit birlikteliği gibi bir oluşum söz konusu olursa macasının o zaman dahil olmasına uygun olacağını düşünüyoruz. Avrupa Birliği konusunda milliyetçi bir söyleme sahip Feniveş'i Zoltan'a sorduğum bir diğer soruda yine partisinin sert bir tavır aldığı azınlıklar konusuydu. 13 azınlık grubunun bulunduğu 10 milyon nüfuslu Macaristan'da azınlıklar konusunda kadar önemli bir yer tutuyor ve Avrupa Birliği'nin azınlık hakları konusundaki ısrarcı tutumunu nasıl değerlendiriyor? Ben úgy gondolom, hogy a Magyarország mai területén élő nem magyar anyanyelvűek, Kişi Macaristan'da şey gibi, biz içeride yaşayan azınlığın, tabii, yani ana dili Macarca olmayan e, başka etnikten evet. azınlık grupların aslında evet. haklarının tamamını elde ettiğini düşünüyoruz. Sadece belki parlamentoda siyasi temsil sistemi yeteri kadar düzenlenmemiştir. Şunu söylemek istiyorum, belki içerideki azınlıklara parlamentoda azınlık olarak da kendini temsil etmek için bir takım imkanlar tanınabilir. Sahip oldukları haklar konusunda Macar politikacı Feniveşi Zoltan'la aynı fikirde olmayan başlıca grup, Macaristan'ın en büyük azınlığı çingeneler. Başkent Budapeşte'nin arka sokaklarında konuştuğumuz bir grup genç çingene kendilerine verilen haklar konusunda bakın neler anlattılar. En önemli sorun iş. İş bulamıyoruz. Çıngene olduğumuz için bize iş vermek istemiyorlar. Bazı ihaleler oluyor. O ihalelere girip iş alabilirsek kendi gücümüz olmadığı için biz de başkasına devredip aradan komisyon alıyoruz. Bu bir şey var. Bu bir keviz var. Buradaki asıl sorun Çingene örgütlerinden kaynaklanıyor. Pek çok örgüt var ama hepsi kendi başına hareket ediyor. Bu örgütlerin hiçbiri bir araya gelip sorunların çözümü için bir çalışmayı yapamıyor. Peki Macaristan Avrupa Birliği'ne girdiğinde azınlıkların haklarının verileceğine, durumlarının daha iyi olacağına inanıyor mu Macar Çingeneler? Yoksul olanın şansı da yoksuldur. Avrupa Birliği'ne girdikten sonra işi olan, parası olan, durumu iyi olanlar bu durumlarını sürdürecekler. Ama bizim gibi yoksullara bir faydası olmayacak. Bizim durumumuzda bir değişiklik olmayacak. Macaristan'daki çingene topluma yönelik çalışmayı, verilen eğitim imkanlarından yararlanmayı istemedikleri, yasa dışı işlerle kolay yoldan para kazanma peşinde oldukları yönündeki suçlamalara da öfkeli çingeneler. Hakkımızda böyle suçlamalar olduğu doğru. Bu tür yasa dışı işlere karışanlar olduğu da doğru. Ancak bunu genellememek gerek. Çingenelerin yaptıkları zaten hırsızlık, dolandırıcılık gibi küçük işler. Bu ülkenin kanına girenler çingeneler değil politikacılar. Tabii Eskiden Çingeneler arasında suç işleme oranı daha azdı ama o zamanlar Çingenelerin çalışma şansı daha fazlaydı. Çingenelere verilen iş olanakları azaldıkça suç işleme oranı artacaktır. Macaristan'daki Çingeneler karamsar. Biz buradaki durumun Avrupa Birliği'ne girsek de düzeleceğine inanmıyoruz. Herkes kendi başının çaresine bakacak. Çingenelerle ilgili sorunlar Macaristan'ın Avrupa Birliği sürecinin her aşamasında gündemdeydi. Hükümet Brüksel'in talepleri doğrultusunda bazı düzenlemeler yaptıysa da bunun yeterli olmadığını hem yetkililer hem de bu sorunlarla yaşayan Çingene toplumu belirtiyor. Macar televizyonunda Avrupa Birliği ile ilgili programlar hazırlayan Livia Loşinza, Çingeneler sorununun çözümünün başlıca yolunun eğitim olduğunu vurguluyor. Thank you. Uh, it is the, maybe the biggest problem. Azınlıklar sorunu belki de Macaristan'ın en büyük sorunu. Macar toplumunun çingenlere karşı olduğunu düşünmüyorum. Çingenlerle ilgili sorunları çözmenin başlıca yolu eğitim. Bu belki de tek yol. Çingene toplum da kendisini Macaristan'ın geri kalan nüfusundan soyutluyor. Bu nedenle toplumlar arası kaynaşmayı sağlayabilmiş değiliz. Her iki taraf da daha açık görüşlü olmalı. Azınlıklar ve özellikle de Çingeneler sorunuyla en yakından ilgilenen kişilerden birisi, ulusal ve etnik azınlıklarla ilgili Parlamento Komisyonu üyesi Jene Kaltenbağ. Macaristan tarihsel olarak çok kültürlü bir yapıya sahip. Avusturya Macaristan İmparatorluğu dönemindeki bu çok kültürlü yapı, Birinci Dünya Savaşı'nın ardından imparatorluk topraklarında yaşayan azınlıkların Macaristan topraklarında kalmasıyla sonuçlandı. Yasalarımızda 13 azınlık grubu resmen tanınıyor. Bunların en büyüğü olan çingeneler toplam nüfusun %5'ini oluşturuyor. Tüm bu toplumların sorunları olması kaçınılmaz. Başlıca sorun bu azınlıkların toplumla bütünleşmesi, kaynaşması. Bu kişiler hakkındaki ön yargılardan kurtulmak zorundayız. Aksi takdirde Macaristan'ı oluşturan bu kültürel renklerin ne kadar süreyle yaşayabilecekleri çok belirsiz. Peki Avrupa Birliği'ne giriş sürecindeki kriterlerden birisi olan azınlık hakları ile ilgili yeterli çalışma yapıldı mı? Bir kez daha Jeno Kaltenbach. Şimdiki Avrupa Birliği'ni oluşturan anlaşmalara bakarsanız bunların hiçbirinde azınlık haklarından bahsedilmediğini görürsünüz. Anlaşmalarda sadece ayrımcılığa karşı belirlenmiş bazı düzenlemeler var. Amsterdam Anlaşması'nın 13. maddesinde... Avrupa Birliği'nde herkese eşit davranılmasından bahsediliyor. Ancak bunun dışında azınlıklarla ilgili bir düzenleme getirilmemiş. Kopenhag kriterlerine baktığınızda ise aday ülkelerden azınlık haklarının gözetilmesi talep ediliyor. Ancak bunun şartları da belirlenmemiş. Ekonomik ve siyasi kriterler açıkça anlatılırken azınlık sorunlarını halletmek hükümetlere bırakılmış. Peki azınlıklar gerçekten toplumun diğer kesimleriyle birlikte yaşamak, o toplumun parçası olmak, bu entegrasyonun parçası olmak istiyorlar mı? Elbette. Ben hiçbir azınlık grubunun buna karşı olduğuna inanmıyorum. Elbette bu entegrasyondan ne kastettiğinize de bağlı. Kimileri entegrasyonu asimilasyon olarak algılıyor ve bunu kendi benliklerini yitirmek olarak değerlendiriyor. Çingenelerin durumu daha özel. Onlar bu entegrasyonu istiyorlar hatta asimilasyonun daha iyi olacağını düşünüyorlar ancak kabul görmüyorlar. Bunun sebebi de çingeneler hakkındaki ön yargılar. Her iki tarafın iyiliği açısından bu sorunun çözümlenmesi gerekiyor. Elbette bu süreçte siyasetçilerin iyi niyetli hareket etmeleri ve ellerindeki gücü suistimal etmemeleri çok önemli. Avrupa Birliği'nin en gözde atay ülkelerinden Macaristan, sorunlarıyla, sıkıntılarıyla bu birliğe dahil oluyor. Avrupa Birliği'nin bu sorunlara ne kadar çözüm getirebileceği ise zaman içinde görülecek.